Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Açık Radyo'dayız. İş Sanat'ın yeni sezonu vesilesiyle İş Kuleleri'nde Defne Duraç'la buluştuk. Bu dakikadan itibaren 22. sezonun ayrıntılarını geçen günlerde sizlere açıkladığımız kurumun önümüzdeki günlerde neler yapacağının ...durumda neler olacağını ayrıntılarıyla Defne Hanım konuşacağız. Defne Hanım merhaba, zaman ayırdığınız için çok ederim. Merhaba, çok teşekkür hoş ben. geldiniz. Evet, hoş bulduk. E, açıkçası özlemişiz de böyle <gülüyor> bir garip zaman tünelinde hissediyorum kendimi. Evet. İl Sanat'ın konser salonunun hemen kapısında Defne hanımla buluştuk. E, umuyorum ki önümüzdeki aylarda içeride de buluşma imkanımız olacak... Ama şimdi önümüzdeki ayda da geçmeden önce bu kapıda bekleyişinde bir sebebi var. Bir müddettir aslında sanat dijital de çok ciddi bir faaliyet içerisinde. Doğru. Hali hazırda zaten çok mahir bir dijital kullanımınız vardı ama pandemiyle birlikte ciddi bir operasyon haline dönüştü. Defne Hanım 22. sezonun hayatını almadan önce geçen sene olduğu gibi dijital gerçekleşen sezonun böyle... Belki sonuçlarından, e, sizin, size neler hissettiğinden bahsedebilirsiniz. Tabii. E, geçen sezonun başında konuşmuştuk. Onu ben çok heyecanlıydım. Çünkü hiç bilmediğimiz bir suya atlamıştık. Ve e, o hala e, biraz şey de olsa, böyle o kadar heyecanlı konuşmuşum ki hiç susmadan konuşmuşum. <gülüyor> <olmuş gülüyor> Sağolun. Heyecanlı heyecanlı anlatmışım. E, gerçekten çok heyecanlı bir sezondu. Yani e, birçok deneyim elde ettik. Birçok duygusal an yaşandı hem sanatçı tarafından hem işte e, konserleri izleyen ve yorum yapan e, seyirciler tarafından. Hı hı. O bir nefes oldu gerçekten evet. ve oradaki e, şey, e, duygu yoğunluğu ve e, deneyim gerçekten anlatılacak şey değil. Hı hı. E, ama elimizde veriler var. 5 milyon saat seyredilmişiz. Muazzam. Evet. 35 milyon izlenim olmuş, izlenmeye ulaşmışız. Hı hı. Ee, ve 100 bini aştı takipçimiz. Ee, çok bizim için tabii veriler çok iyi. Yani o duygusallığın yanında çok da e, acayip bir şey başarmışız gerçekten. E, 250 içerik üretmişiz. Bunun biliyorsunuz hepsini daha önceden çekip yayınladık. Evet. Bunun 49 tanesi, 50 tanesi konser, geri kalanlar edebiyat içerikleri, çocuk içerikleri, Hı -hı. çocuk etkinlikleri. Yani bir televizyon şeklinde çalıştık. Öyle oldu hakikaten. Ee, ama bu demek değil ki e, sahneyi seyircilerimizi özlemedik, çok özledik. Onun için de şimdi 22. sezonda e, tekrar seyirciyle buluşacağız bu Hı -hı. cuma. E, 12 Kasım'da açılış konseriyle. Herkesi de bekliyoruz. E, bu tabii o da başka bir şey ama... Ee, Seyircilik konserleri yanında biz online'ı da sevdik açıkçası. Online'da bizi sevdi sanırım. Ee, çünkü burada yani ne yaparsanız yapın 802 kişilik salonun içerisindesiniz. Yani e, orada bambaşka bir e, yani tüm Türkiye hatta yurt dışındaki Türk e, izleyicilere, Türk diasporasına da ulaşabilmiş olmanın önce şaşkınlığı sonra da sevinci içerisinde olunca biz bundan vazgeçmeyelim dedik. Evet, kitle erişimi açısından pandemi evet. çok hızlandırdı aslında. Belki hep aklımızda olan kimi opsiyonları hızlı devreye soktuk. Aynen öyle. Ve başarıyla yani, sonuçlandı. Evet, başarıyla sonuçlandı. Ee, çok hızlı hareket ettik. Yani herkes açar mıyız, açmaz mıyız, ne yaparız diye düşünürken biz çoktan karar vermiştik. Biz evet. bu işi dijitalde yapacağız diye biz evet. bu sezonu. Ve umut ve dayanışma sezonu demiştik zaten. Evet. Ee, bu sene de aslında... E Hala pandemi şartları devam ediyor. Burada hala işler zor. Dünyada da hala işler zor. Tabii ki. Ama normale döneceğiz. Normale dönmeye de başladık. Hı -hı. Biz bu sene e, tabii ki konserleri e, şimdilik en azından %50 kapasiteyle yapıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Konser salonunun iç içerisinde. Dolayısıyla zaten seyirciye erişimimiz daha da azaldı. Da azaldı evet. Onun için de e, şey bizim için e, dijitalde olmak. Zaten hep çok mutluluk verici. Orada ulaştığımız seyirci kitlesiyle tekrar buluşmak istiyoruz. Hı hı. Ve de o zaten e, seyircili konserlerle e, online içerikler zaten hep birbirini de destekleyecek. Yani burada seyredilen konserlerin bazıları seyircili olarak seyredilen konserlerin hı hı. bazıları zaten dijitale de konacak. Evet. Onun yanında dijital için özel içerikler de üretil üretilmeye devam ediyor. Evet. E, dolayısıyla... E, Hibrit bir sezon olacak inşallah. Evet sezonun ayrıntısına geçmeden ben hazır sizi yüz yüze bulmuşken e, bir de bu süreçte işte ben de biraz daha fazla konuşmaya çalışacağım. Normalde programın heyecanıyla <gülüyor> evet, sizin evet. aktarımınızı da hep dinleyen tarafı olmuştum. Ondan hiçbir şikayetim yoktu bu arada ama yine de e, pandemi pek çok şey değerlendirme olanağı da e, sunuyor. Şöyle bir soru var aklımda. Şimdi bu sezon gerçekleşecek, seyircileri gerçekleşecek konserlerin bir kısmının dijitale aktarılacağını ama ayrıca dijital içinde işler üretileceğinden bahsetmiştik. <gülüyor> Zaten hakkında şöyle bir sual de vardı. Geçen sene e, o hani çok hızlı karılıp bir anda dijitalde yayına başladığınız zaman. E, il sanatın e, normalde yapmayacağı mesela. Daha doğrusu yapmayı planladı ama belki yakın vadede yapmayacağı. Kimi şeyleri de yapma fırsatını buldunuz mu? Yani dijital e, size küratöryel manada yani sanat direktörlüğü manasında da yeni e, perspektifler getirdi mi? Getirdi. Ee, biraz şöyle oldu. <gülüyor> yani e, biz çocuk et biliyorsunuz burada çocuk etkinliklerinde Tabii. çocuk tiyatrosu dışında hiçbir şey yapmadık tiyatroya. Uzun zamandır da iş sanat olarak biz tiyatro yapmıyoruz burada. Burası bir konser ya Sadece <gülüyor> çocuk etkinliklerini tiyatro olarak oynadık. Ama e, bunun yanında biliyorsunuz Şiir ve edebiyatı da birleştiren, aynı zamanda işte şiir edebiyat, edebiyat derken, edebiyat hikaye de olabilir. Tabii. Şiir, hikaye ve müziği birleştiren, 20 senedir giden Tabii şiir ilk ve ilk hikaye dinletlerimiz var, ücretsiz olarak seyircilerimize paylaştığımız. Onu dijitale taşıdık mesela. Hı hı. Onun dijitale taşınmasıyla, yani YouTube kanalına göstermeye başlamasıyla, mesela provadan izlediği bir şey çıktı. Evet. Yani biz zaten biraz proje ekibiyiz. Yani hı hı. projelerimiz, iş sanat böyle küçük bir ekip olarak da gözükse... ...herkesin aslında yani burada tek bir sanat yönetmeni yok. Yani her şeye karar veren, burada bir danışma kurulu var zaten. Hı hı hı. Ondan sonra bir sanat yönetmeni var. Sanat yönetmeninin altında, benim altında çalışan bir ekip var. Ama bu ekip de sadece kendi işini yaparak burada var olmuyor. Burası Tabii. böyle genel müdürümüzle dahil olmak üzere sürekli üreten, sürekli proje yapmaya çalışan yenilikleri takip eden hı hı. ve kendisi yenilik yapmayı seven ve bundan Aynen, hoşlanan bir evet. Dolayısıyla bu pandemi döneminde dijital bize buralarda daha etkin ve aktif olmamızı sağladı. Evet. Provadanizde bunun en güzel sonuçlarından bir tanesi. Kesinlikle. Ya bir prova, yani bir okuma provası, bir tiyatronun okuma provasını göstersek ki insanlara bir masanın karşısında bütün çünkü okuma tiyatrosu yapıyorduk, o da yenilikti mesela, hı, hı, o da hı, hı. evde sanat zamanı çıkmış bir şeydi. Ama bunu bütün bir okutsak mı acaba insanlara diye e, konuştuk, Semaver Kumpanya ile başladık. Onların çok hoşuna gitti fikir, zaten onlar da zaten böyle şeylere çok açıklar. Evet. Cimri en iyi bildikleri oyundu. Dedik ki bir okuma provası yapar mısınız burada, uzun zamandır da sahnede değilsiniz, oynamıyorsunuz, belki hatırlamak istersiniz <gülüyor> oyunu. <gülüyor> Onların çok hoşuna gitti. Çok güzeldi zaten. Evet ve yani bu hep böyle oluyor. Siz bir şey yaparken çok seviyorsanız sizin o heyecanınız, o hevesiniz ki ben biraz böyle tezcanlı ve hevesli biriyimdir. E, o kadar güzel geçiyor ki geçiyor. seyirciye. Dur. Bu ekran bile olsa yani dijital bile olsa herkes bayıldı. Yani... E, bizim de çok hoşumuza gitti bu sene de yapacağız daha sonrasında Yapacak işte mısınız? yapacağız, yapacağız. Kasım'da başlıyoruz ee, her ay bir tane yapmayı düşünüyoruz ee, Hı -hı. sonra kumbaracı eli geldi ay onların da çok hoşuna gitti sonra işte bu şimdi eli bir tane çektik Hı -hı. Hırçın Kız onu yayınlayacağız ee, e, öyle olunca insanlar e, buradan çıkan projelerin orijinalliğini de sever oldular. Yani hani orijinal hem de kaliteli olunca içerik. Evet. Biz de daha da çok bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama pandemi dediğiniz gibi bu küratörlüktür, e, sanat direktörlüğüdür, e, işte yaratıcılık ta etkin olmaktır. O alanlarda etkin olmaktır. Çok işimize yaradığını söyleyebilirim. Evet, evet pek çok şeyi yeniden düşünmeye yol açması hesebiliyle. Evet. Sizin de ne mutlu ki böyle e, sıkı çalışan ve kreatif olmayı da öncelikle de... Önceliği sayan bir ekibiniz var ve alan tanıyan da bir evet kurum kurumumuz Zahmeti var yani misiniz? hani evet. kurum bunlara izin vermesi bu alanları tanımasa tabiki Tabii ki destek olmasa zaten bunların hiçbiri olmaz evet ben de ilk dijitalde yayına başladığınız zamanı hakikaten hatırlıyorum biraz böyle ne yapacağımızı bilmediğimiz zamandı bir böyle güvenlik duygusu veriyor hakikaten insanlatında devam ediyor olması her şeye rağmen. hemen hemen evet. adaptasyon evet, gösterebilmesi evet çok çok önemli hakikaten zor zamanlardı çünkü. Evet, Defne birlikteyiz iş köylerinde, iş sanattayız daha doğrusu. Şimdi önümüzdeki cuma İstanbul Ensemble'la konserler başlıyor. Ee, ve önümüzdeki aylar boyunca, birkaç ay boyunca olup biteceklerin ayrıntıları da az çok belli. Ee, ama buna geçmeden önce ufak bir şer e, iş sanatın etkinliklerine Levent'le katılmaya alışık dinleyicilerimiz için. Bir müddet e, nasıl söyleyeyim bir e, ...haslet çekecek, haslet çekmeye devam evet, edecek... ...biraz öyle lazım. olacak yani... E, ...kötü olmadı... ...yani şöyle oldu... E, ...bizim... E, ...pandemiyle birlikte kapalı kalan salonun... ...bir takım problemleri oluştu... Hı -hı. E, ...onların... ...revizyonu sürüyor şu an... ...salonumuz tadilatta Hı -hı. yenileniyor... Hı -hı. E, ...ve... E, ...öngörümüz... ...Şubat ayında geri dönmek... ...salonumuza Hı -hı. tekrar... E, on, ...o yüzden de şimdi... Ocak ayının sonuna kadar olacak etkinliklerimizi Maksimum Unicol'da yapıyoruz. Maksimum Unicol'da zaten bizim kardeş evet. e, sahnemiz. Evet. Daha evvel orada Strauss Gala yapmıştık. Hı -hı. Birlikte olmaktan çok mutlu olmuştuk. Ee, biraz dışarıda da dışarıki salonlarda da bir şey yapabiliyor olmak aslında o da ayrı bir deneyim. Evet. Seyirci için de ayrı bir deneyim. Doğru. Yani hep aynı yerde konser Hı -hı. seyretmek çok güzeldir. Ben de bayılırım. Ee, keşke evimizde olsak, yuvamızda olsak ama ee, maalesef ocağın sonuna kadar maksimum bütün etkinliklerimiz, seyircili bütün etkinliklerimiz maksimum unique oldu olacak. Evet bu sırada da paralel ve bu fiziki etkinliklere ekstra olarak dijital paralel. Dijital adlı. devam edecek. 17 Kasım'da 17 Kasım. dijital sezonumuzu açıyoruz. 12 Kasım'da seyircili sezonumuzu açıyoruz. Hı -hı. Sonra... 17 Kasım'da da dijital sezonumuzu açıyoruz. Evet bu arada buna geçmeden önce atlamayı istemiyorum. Ben çünkü dergide de, kent de düzenli takip etmeye çalıştım. Çok başarılı bir diğer programı şimdi başka mekanlar Hı -hı. deyince aklıma geldi. Ee, Kibele heykelinin önündeydiniz aslında çok <gülüyor> evet, uzun zamanda biraz bir an... ondan da bahsedelim mi? Evet o, o çok güzel bir proje oldu. Gene biz hiç açık havada konser yapmayan bir kurumuz çünkü ne, neden yapalım? <gülüyor> çünkü <gülüyor> çünkü salonumuz konser var. salonumuz var. Fakat bizim kibeli kibeli çeşmesi burada bilen bilir zaten, kocaman evet. bir kibeli çeşmemiz var. Onun önündeki alanda aslında öncelikli kule çalışanları, iş kuleleri çalışanları ve civar plazalarda çalışan insanları hedeflemiştik dinleyici olarak ve onlara işte tam olarak Cuma iş çıkışı altıdan sonra iş çıkışında burada e, işte vakit geçirebilecekleri vakit geçirirken konser dinleyebilecekleri bir e, mekan alan yaratmaya çalıştık hı hı. E, ilk konserimiz Evrencan gündüzle başladı evet. sonra sattas e, Daha sonrasında babazula sonrasında yeni Türkiye'den böyle biraz <gülüyor> şey büyüdü e, biz e, Yine hep aynı şeyi söyleyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki siz de hiçbir şey tahmin etmiyormuşsunuz. Yani öngörümüz bu kadar kalabalık olması görecek, değildi. Evet. Yani bu kadar ilgi görmesi değildi. Biz hatta ay doğru mu yapıyoruz acaba burası gerçekten duyulur mu? Yani bu konserle ücretsizdi zaten. Gelip evet. herkes burada bu alanda takılıyordu. Evet. Am yani tabiriyle. Evet. Ee, ama sonra bir anda ne olduysa çok duyuldu. Ve en son konser bayağı bir... Yani yeni Türkü performans. performansı, bayağı iğne atsan e, şey yere düşmeyecek haldeydi. E, ama burası büyük bir alan, öyle evet, hani pandemi tabii. koşullarını kaldırabilecek bir alan yani sonuçta. Ama bizim için çok eğlenceli, çok e, keyifliydi. Evet. E, biraz aslında şeyi e, sezonu erken açtık biz. Doğru, öyle e, oldu. Yani istemeden öyle oldu. E, şimdilik ara verdik çünkü açık hava konserleri artık bitmek zorunda. Havanın e, gelecek koşullarından dolayı. Doğru. Sonrasında gene bahar aylarında tekrar başlayacağımız bir iş o. Yani artık o da bizim programımızın içinde bir segment olarak yer alıyor. Evet. Giderek daha yoğunlaştığımızı görüyorum <gülüyor> evet. pandemi boyunca. Yani İstanak bir de sadece keşke konser salonundan... İbaret. İbaret olsa doğru. yani sanat kocaman bir şey işte iki tane müzesi, iki tane galerisi, şimdi yeni Beyoğlu resim müzesi açılıyor, evet. arkeolojiye verdiği katkı, tarihi bir sürü şeyi var yani istanat aslında kocaman bir yapı. Doğru, doğru. Biz bunun sadece sahne sanatları tarafıyız. Bile evet, bile yoğun yani Evet ki. Ben de sadece sahne sanatlarını konuşmak için kendimi zor tutuyorum şu anda. Yoksa aklıma şey de gelmişti. Emlak Kuluk Say'la yaptığınız podcast yayınları e. da vardı mesela. Çok kıymetli. Şimdi Eri Aytumur'la yapıyoruz Caz Karavan'ı. Evet. On onlar da bence çok önemli e, atılımlardı. Radyoculuğa da. Evet, böylece evet, elimize attık yani. Evet, ne iyi yaptınız hakikaten. Bence önemli katkılardı o alanda. Şimdi biz ama programda kalalım isterseniz. Tamam, e, Sanatın 22. sezonunda bahar ayında, bahar aylarında belki iş çıkışında sanatın hemen öndeki Kibele Ege'nde de konser izlemek mümkün ama o zamana kadar hemen hemen yani yarısından fazlası belirlenmiş bir program var. Az evvel de söyledik. İstanbul Ensemble'la bu cuma günü başlıyor. Evet. Çok güzel projeler de var. Yeniliklerin önde olduğu projeler bu görebildiğim Hı -hı. kadarıyla. Zahmet olmazsa şöyle bir hızlıca üstünden geçelim, geçelim mi? En sevdiğim. Lütfen. Şimdi 12 Kasım'da başlıyoruz, sonra 10 Aralık'ta, 12 Kasım'da Istvan Vardai Macar Çelist, bizim İstanbul Ensemble konseri şey İstanbul Ensemble Orkestrası ile birlikte hı hı. konser verecek orkestra şefi rengim Gökmen ile birlikte evet. İstanbul Ensemble'da geçen sezonun umut ve dayanışma sezonunun sembollerinden biri haline geldi. Çünkü çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden Doğru. oluşmuş bir orkestraydı o. O küçücük bir oda orkestrasıydı. Şimdi gelişimi Sürüyor. Şimdi 60 kişilik bir kadroya büyüdü ve şimdi bir senfoni orkestrası haline Vallahi geldi. Abi. Böyle e, o kendi gelişimini kendi içinde tamamlayacaktır diye düşünüyorum. E, onlar 12 Kasım'da maksimum ünlü oldu bir konser verecekler. O bizim açılış konserimiz. Daha sonrasında bu sene e, çok fazla yurt dışından sanatçı yok. Bunun nedeni e, her ne kadar her şey yoluna girmiş gibi gözükse de biz yine bu sene de lokal sanatçılarımızla birlikte... Projeler çünkü geçen, seneki, geçen sezon gerçekleştiremediğimiz projelerimiz vardı. Doğru. Onu bu sezon yapmak istiyoruz hem de sahneye taşımak istiyoruz. Onlardan bir tanesi bulutsuzluk özlemi. Sözlerimi geri alamam. E, projesi evet. Necat Yavaşoğlu ve bulutsuzluk özlemi e, sinfoniste Oda orkestrası diye bir orkestrayla o Orkestrası'yla konser yani. Senelerdir söylenen o hep birazdan söylediğimiz o parçaları tekrar düzenliyor şimdi Murat Cem Orhan. Hı hı. E, bunu bir oda orkestrasını uyguluyor hı hı. E, ve bir piyanoya e, ve buluşsuz gözlemiyle tekrar o şarkıları yeni düzenlemeleriyle söyleyeceğiz. O da 10 Aralık'ta maksimum Unique Hall'da olacak. Evet. Sonra yeniliklerin yanında gene, gelenekseller de var tabii geleneksel olarak. Gene e, Yeni Yıl Gala konserimiz evet. var. Yeni Yıl Gala konserimizin orkestrası, Gedik Filarmoni Orkestrası, hı hı. Şefi Murat Cem Orhan. E, ama solistlerimiz çok özel. Bir tanesi Olga Perek şu anda dünyanın en iyi soprano'larından bir tanesi. Hı hı. Ve diğeri de ben çok heyecanlanıyorum, Mert Süngü. O da yurt dışındaki gururumuz bizde yurt dışında çok parlak bir kariyeri var ve çok güzel temsil ediyor ee, opera yani çok saygın opera salonlarında başroller söylüyor şu anda. Mert Süngü ve Mert ve Olga bu şeyin eee konserin e, solistleri. solistleri olacaklar. Tam bir zaten yeni yıl bu evet. evet. konseri olacak o. O da 29 Aralık'ta O da maksimum Unik'te. Daha sonrasında 6 Ocak'ta yine geçen sezon gerçekleştiremediğimiz fakat hani karşı taraflı da birlikte çok içimizde ukde kalan bir konser Fatih Erkoç Doğru. İstanbul Süpü Band Jazz Band ve Selam Beytekin konseriydi. Burada da bütün Amerikan jazz tarihinin neredeyse en sevilen en bilinen parçalarını Aycan Tester, İstanbul Süpü Band'in şefi tromboncu Aycan Tester tekrar aranjetti. Evet aranjetti. Hmm. Big Ben'de. Ve e, Fatih Erkoç da e, sağ olsun hiç zaten en sevdiği şey bunları söylemek. <gülüyor> e, hiç bizi kırmadı. Geçen sene gerçekleştirmediğimiz bir konserdi bu. Çünkü pandemi vardı ve çok kalabalıktı bu Doğru, şey. Yani ben evet ya yani hiç kimse onu göze alamadı açıkçası. Hı hı. O yüzden Selam Bey Tekin de bizimle birlikte. Onlar da böyle harika, çok tatlı bir konser gerçekleştirecekler. Daha sonrasında e, bu böyle galiba bu senenin benim en e, şey beklediğim konserlerinden bir tanesi Lahsa ve Kenan Doğulu. Evet. <gülüyor> Bu, Erdoğan Cenk lansızası. Erdoğan, Mehmet İkiz ve Kenan Doğulu. Kenan Doğulu şarkılarını Just Rio'ya e, aranje ettik. Biz bunu çalacağız dediler. Biz dedik ki sahne sizin. Buyurun tabii ki çalın. Evet. Onlar 28 Ocak'ta. Bu da Maksimum Yuni Kolda olacak. Hı hı. Daha sonrasında e, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki konserlerimizin e, sadece bir tanesinden bahsetmek isterim. Çünkü bu çok özel bir proje olacak. E, Almanya'ya göçün biliyorsunuz 60. yılı. Evet. E, 2021 yılı. Hı hı. Biz bunu Şubat'a yetiştireceğiz. Bu proje büyük bir proje. E, fakat e, çok güzel bir proje olacak. Biraz artık daha e, şeyi belirlendi. Hani dış kabuğu belirlendi. Onun için çok daha rahat anlatabilirim at bu burada yapmaya çalıştığımız şey sadece 1961 yılında oraya göç eden işçi yani misafir işçileri evet. öyle diyorlar onları Gatarbayder bu insanların oradaki yaşamları Türkiye duydukları Özlem burada bıraktıkları Türkiye'de bıraktıkları ailelerini özlemle gelişmiş olan bir müzik var orada türküler var doğru gurbet türküleri Evet. biz bunun Diyaspora Türk oluşumu ile birlikte onların Hı. elinde çok fazla şey var çünkü bir e, müzikli anlatı şeklinde sahneye taşımaya karar verdik. E, şimdi öyküsü e, daha doğrusu bütün o derlimi hi çok hikaye var çünkü. Demin. O bütün hikayeler e, şimdi Yiğit Demir'in e, ehil elinde e, evet. canlanacak tekrar o derliyor o yönetecek zaten. Coşkun Karademir de müzik tarafını üstlendi, hı hı hı. Cenk Erdoğan da sahne tarafını yani sahnedeki müzik tarafını üstlendi. Evet. Arkada bir gerçekten geleneksel Türk halk müziği şeyiyle orkestrasıyla bu hikayeler canla, canlandırılacak değil anlatılacak Anlatılıcı. anlatıcı tarafını anlatıcı veya anlatıcılar tarafından hı hı. ve orada söylenen orada dinlenen o zaman işte Neşe Tertaş da biliyorsunuz şeyde, Yüksel Kasap zaten, Tabii. Kölnü falan derken bir sürü insan var. Şimdi sürpriz isimler olacak, onların hiçbirini söylemeyeceğim. Ama e, bu böyle bir 60-75 dakika arası bir müzikle anlatı olacak hı hı. ve bunun bir de servisi yapılacak bizim üst fayede. O yüzden artık buraya yuvamıza geçmiş olacağız, olacağız. diye düşünüyoruz. Evet. İlk işlerden biri belki. İlk, evet, ilk işlerden bir tanesi. Hadi bir tane daha söyleyeyim o zaman. Lütfen. Bir de Cahit Berkay Cengiz Özkan projemiz olacak Şubat ayında tekrar. Onlar da e, iki tane Şehir ozanı zaten. E, daha doğrusu iki tane Çağdaş Ozan benim için en azından. Kendilerini öyle deyince estağfurullah demeyin öyle diyorlar ama benim için öyle en azından. Buradan yola çıkarak onlara bir proje teklifinde bulunduk. Hı hı. Dedik ki Burada bu topraklarda yaşamış Anadolu ozanlarının izinden giderek bize onların müziklerini anlatır mısınız kendi yorumumuzdan hmm. Tabii ki anlatırız dediler. Şimdi onlar da öyle bir proje hazırlıyorlar. Böyle bayağı gene büyük projeler olacak gibi gözüküyor. Evet, hakikaten özgün işler izleme imkanına evet. bulacağız. Bir yandan da böyle Türkiye'ye dönmek, lokal sahneye dönmek Kreativiteye de galiba e, arttırdı gibi geliyor. Yani evet. şimdi eskiden iş sanat sahnesinde izlediğimiz yurt dışından gelen pek çok sanatçıyı da çok büyük bir mutlulukla ve hoş şekilde anıyorum ayrı konu. Onları da tabii ki görmeyi yine isteriz ama e, bir biçimde e, sizi söylediğiniz zaten biz bir proje ekibiiz diye i̇ş sanatın böyle bir niş proje e, üretme gibi bir eğilimde evet. baskınlaşıyor galiba. Yani bu bir kural gibi aslında. Yani daha doğrusu Yazılı bir kural değil tabii ki yani ama buraya bir iş yapılacaksa yani bunun ya ilk burada yapılması ilk iş sanatta yapılması ya da burası için bir proje yaratılması yani artık seyirci de şunu biliyor çünkü ben buraya geldiğimde yeni bir şey seyredeceğim yani ben buraya geldiğimde sevdiğim sanatçının evet o evet. her zamanki konserini seyretmeyeceğim ben buraya geldiğimde geldiğimde o sevdiğim sanatçının bambaşka bir şeyini göreceğim heyecanıyla çok geliyor. Bu şey çok, hem bu sanatçı tarafında yaratıcılığını çok ki, besleyen ona alan ki. sağlayan bir şey hem de seyirci için yepyeni bir şey seyretmenin sevinci ve heyecanını yaratıyor. Bence çok iki ucuda olumlu çalışan bir şey. Kesinlikle sahneye her türlü katkıda eksadan evet, katkıda oluşuyor. Aynen öyle sahneye de proje eklemiş oluyor. Kesinlikle. Şeyi de unutmayalım. Ee, az Azevel saydığınız konserlerin bir kısmı dijitalde de yayınlanacak. Evet. Onu başta söyledik belki evet. e, kaçırmış olanlar vardır. Evet. yani anlaşmalar ve Evet. tabi Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Şimdi hangileri olduğunu söylemek istemiyorum. Çünkü Lütfen onu ben takip eder. zaten. Evet siz zaten. takip edersiniz ama açılış konserimizi koyacak mesela onu biliyoruz. İstanbul'a Evet İstanbul'a insanlığı koyacağız ve daha sonrasında da zaten onu da açıklayacağız. Bu konseri yaptıktan sonra diyeceğiz ki bu dijitalde bir kısmı veya hepsi yani dediğim gibi anlaşmalar tabii, çerçevesinde, tabii. telif hakları çerçevesinde ilerleyecek ama seyirci artık şeyi... Söylesin istemiyoruz peki Yani tercih etmiyoruz Ya orada yapıyorsunuz işte İzmir'de yapmıyorsunuz Ankara'da bir şey yapmıyorsunuz Bu arada biz başka yerlerde de konserler çekme planlarımız var hmm. Yani dijital için mesela hmm. Ankara müze gibi İstanbul müze gibi Yani evet. iş sanatın Zaten konser salonu dışında da bir şeyler yapmak isteği var Her zaman var Şimdi bu dijital ortam Ve dijital platformlar Bunu gerçekleştirmemiz için Hem de seyirciyle daha çok ...birlikte olabilmemiz için çok büyük bir alan ve çok büyük Tabii bir ki. şans. Tabii ki. Bunu da iyi değerlendireceğimiz düşünüyorum. Evet, ben dediğim gibi takip etmeye çalışacağım. Sanatın dijital mecasında evet. olup bitenleri açık dergiyi dinleyicilerine de düzenli bilgi vereceğiz her zaman yaptığımız gibi. Evet, iş kurallarını de bir kere daha hatırlatayım. Arada kimi böyle demir vurma <gülüyor> vesaire sesleri gelirse... E, hatırlatayım biz, biz buluşma imkanına sahip olduk Defne Hanım'la ama şu anda burası renovasyonda e, biraz da sesleri de ona bağlayabilir dinleyiciler diye özellikle belirtmek istedim ama sezon açılıyor ayın 12'sinde açılıyor e, maksimum Unicol'de önümüzdeki aylar boyunca iş sanatın e, özgün projelerini izleme imkanını bulacağız Defne Turaç'la birlikteydik Defne Hanım e, pek çok şey konuşamadığımızın farkındayım <gülüyor> evet. e, arada olsun e, Olsun ben telafi etmeye çalışacağım ilerleyen günlerde, kent yani takvimlerinde ama yine de e, eklemek istedikleriniz vardır belki. E, sadece yani duygusal birkaç cümle söyleyebilirim. Yani biz sıkı hazırlandık, buradayız, çok da özledik seyircilerimizi. E, eminim onlar da bizi özlediler. Şimdi bu salon değişikliği vesaire için şey yapmasınlar sakın. Üzülmesinler ya da ay şimdi nasıl gideceğiz biz maksuma demesinler gelsinler. Biz oradayız onları da bekliyoruz. Ee, onun dışında e, teşekkür ederim geldiğiniz için, bizi takip ettiğiniz için. Yani çok şey, e, ben de mutlu oldum hakikaten burada e, buluştuğumuz evet, için. İyi bir fikir oldu gerçekten. Kesinlikle öyle. Normal şartlarda Zoom'da e, buluşup çok kolay böyle bir e, diyalogla halledebilirdik ama ben de gelip böyle bir e, evet, kendi, kendi programı yapmak istedim. Ben yani. Evet, Çok teşekkür ederim ağırladığınız için Rica ben Rica ederim. E, Sağ olun. Görüşürüz konserlerde. Bekliyoruz.